2. Şua Eskişehir Hapishanesi'nin Son Meyvesi 31. Lem'an'ın 2. Şua'ı Bismillahirrahmanirrahim 16 sene evvel Eskişehir Hapishanesi'nde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu şua gayet acele, pek noksan kalemimle sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda tehlif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber bu günlerde ederken, iman ve tevhid noktasında, pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Sayit Nursi. Allahu u ismi-azamına dair yedinci nükte-i azam ve altı ismi-azamın altı nüktesinin yedincisi. İhtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Matesüuf, ben burada kimseyle görüşemediğimden kendime tebliğ edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki haimiyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi, evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütaala eyle. Altı ismi azamın altı nüktelerinin Allahu u dair yedinci nükte-i azamıdır. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Fe'alem ennehu la ilahe illallah ayetinin bir muhteşem nüktesiyle, meşhur bir kasem-i nebevinin işaretiyle ve ilhamiyle hissettiğim, gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. İşte Rasul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu: Vallazi nefs Muhammedin biyedihi kasemidir. Ve bu kasem gösteriyor ki şecere-i kainatın en geniş dairesi ve en müntehası ve nihayatı ve teferratı dahi zatı vahidi ehadin kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü Mahlukatın en müntehap ve en müstesnası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsi, kendi kendine malik olmazsa ve ef'alinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlıysa, elbette hiçbir şey, hiçbir şeyin, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet, cüz'î olsun, külli olsun, o muhit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire-i tasarrufunun haricinde olamaz. Evet, bu çok manidar Kasemi Muhammedî'nin Aleyhissalatu vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir bürhanlar Siracü'n-Nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu hakikati âliyenin tafsilat ve ispatını ona havale ederek bu ikinci şuada muhtasar üç makam içinde bu çok ehemmiyetli hakikati imaniyenin Birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hatsiz semerelerinden üç külli meyvelerini gayet muhtasar bir surette beyanla o meyvelere benim kalbimi sevkeden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. İkinci makamda ise bu kutsi hakikatin üç külli muktaziisi ve esbab mucibesi beyan edilir ve o üç muktazi üç bin muktaziilerin kuvvetindedirler. Ve üçüncü makamda o hakikati tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet üç yüz alamet ve emare ve delil kuvvetindedirler. Birinci makamın birinci meyvesi tevhid ve vahdette cemali ilahi ve kemal rabbani tezahür eder. Eğer vahdet olmazsa o hazine-i ezeliye gizli kalır. Evet hatsiz cemal ve kemalat-ı ilahiye ve nihayetsiz mehasin ve hüsn ve hesapsız ihsanat ve baha-i rahmani ve gayetsiz kemal-i cemal-i samedani, ancak vahdet aynesinde ve vahdet vasıtasıyla şecere-i hilkatın nihayatındaki cüz'iyatın simalarında temerküz eden cilve-i görünür. Mesela iktidarsız ve ihtiyarsız bir yavrunun imdadına umulmadık bir yerden yani kan ve fışkı ortasından beyaz, safi, temiz bir süt göndermek olan cüz'i fiil ise tevhit nazarıyla bakıldığı vakit birden bütün yavruların pek çok harikulade ve pek çok şefkatkerane olan külli ve umumi iaşeleri ve validelerini onlara musahhar etmeleriyle rahmeti rahman'ın cemali ilayezalisi kemal-i şaşaa ile görünür. Eğer tevhit nazarıyla bakılmazsa o cemal gizlenir ve o cüzi iaşe dahi esbaba ve tesadüfe ve tabiata havale edilir, bütün bütün kıymetini, belki mahiyetini kaybeder. Hem mesela, müthiş bir hastalıktan şifa bulmak, eğer tevhid nazarıyla bakılsa, birden zemin denilen hastahane-i kübrada bulunan bütün dertlilere, alem denilen eczahane-i ekberden ilaçları ve dermanlarıyla şifa ihsan etmek yüzünde, Rahimi mutlakın cemali şefkati ve mehasini rahimiyeti külli ve şaşalı bir surette görünür. Eğer Tevhid nazarıyla bakılmazsa, o cüz fakat Alimane, basirane şuurkaranı olan şifa vermek dahi, camit ilaçların hasiyetlerine ve kör kuvvete ve şuursuz tabiata verilir. Bütün bütün mahiyetini ve hikmetini ve kıymetini kaybeder. Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salavatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki namaz tesbihatının ahirinde Şafiilerde gayet müstamel ve meşhur bir salavat olan Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'im wa da'im ve barik ve, ve selim aleyhi ve aleyhim katiran katiranın ehemmiyeti yüzündendir ki insanın hikmet-i ve sırrı camiiyeti ise her zaman, her dakika hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergâh-ı kamçı vurup sevkeden en keskin ve müessir saik hastalıklar olduğu gibi, insanı kemal-i şevk ile şükre sevkeden ve tam manası ile minnettar edip hamd ettiren nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan, bu salavat-ı şerife gayet müşerref ve manidar olmuştur. Ben bazen bir adedi kullida'in ve deva'in dedikçe kürey arzı bir hastahane suretinde ve maddi ve manevi bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden şafi hakikinin pek aşikar bir mevcudiyetini ve külli bir şefkatini ve kutsi ve geniş bir rahimiyetini hissediyorum. Hem mesela dalâletin gayet müthiş manevi elemini hisseden bir adama iman ile hidayet ihsan etmek eğer tevhid nazarıyla ile bakılsa birden o cüzi ve fani ve aciz adam bütün kainatın haliki ve sultanı olan mabudunun muhatap bir abdi olmak ve o iman vasıtasıyla bir saadet ebediyeyi ve şahane ve çok geniş ve şaşalı bir mülk-i baki ve baki bir dünyayı ihsan etmek ve onun gibi bütün müminleri dahi derecelerine göre ulut etmek olan bu ihsanı ekber yüzünde ve simasında bir zatı kerim ve muhsinin öyle bir hüsn-ezelisi ve öyle bir cemal-ilahiyazalisi görünür ki bir ile bütün ehli imanı kendine dost ve has kısmını da aşık yapıyor eğer tevhid nazarıyla bakılmazsa o cüz'i imanı ya mütehakkim ve hudbin mutezileler gibi kendi nefsine veya bazı esbaba havale eder ki, hakiki fiyatı ve bahası cennet olan o rahmani pırlanta, bir cam parçasına inip, aynadarlık ettiği kudsî cemalin lem'asını kaybeder. İşte bu üç misale kıyasen, daire-i kesretin müntehasındaki cüz'iyatın, cüziyat ahvalinde tevhid noktasında cemali ilahinin ilahînin, ve Kemal-i Rabbani'nin binler envağı ve yüz bin çeşitleri onlarda temerküz cihetinde görünür, anlaşılır, bilinir, tahakkuku sabit olur. İşte tevhidde Cemal ve Kemal-i İlahi'nin kalben görünmesi ve ruhen hissedilmesi içindir ki, bütün evliya ve asfiya, en tatlı zevklerini ve en şirin manevi rızıklarını kelime-i tevhid olan La ilahe illallah zikrinde ve tekrarında buluyorlar. Hem kelameyi tevhitte, Azamet kibriya ve celâl-i subhani ve saltanatı mutlaka yirrubiyeti samedaniye tahakkuk etmesi içindir ki Rasul akramalı Ekrem ve selam ferman etmiş. "Eflül ma qultu ana wa min qabli la ilaha illallah". Yani ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri "La ilaha illallah" kelamıdır. Evet, bir meyve, bir çiçek, bir ışık gibi küçücük bir ihsan, bir nimet, bir rızık, bir küçük aineyken, iken, tevhidin sırrıyla birden bütün emsaline omuz omuza verip ittisal ettiğinden, o nevi büyük ayneye dönüp, o neve mahsus cilvelenen bir çeşit cemali ilahiyi gösterir. Ve fâni, muvakkat olan güzellik ile bâkî bir nevi hüsnü sermediği irâe eder. Ve Mevlânâ Celâletdî'nin dediği gibi, An hayalati ki dam-ı evliya'st, aksi mehru yani bostan-ı ile bir aine-i cemali ilahi olur. Yoksa eğer tevhid sırrı olmazsa o cüz'i meyve tek başına kalır. Ne o kutsî cemal ne de o ulvî kemali gösterir ve içindeki cüz'i bir lem'a dahi söner, kaybolur. Adeta baş aşağı olup elmastan şişeye döner. Hem tevhid sırrı ile şecere-i hilkatın meyveleri olan zihayatta bir şahsiyeti ilahiye, bir ehadiyeti i rabbaniye ve sıfat-ı sebaca manevi bir sima-i rahmani ve temerküzü esmai ve iyake na'budu ve iyake nestaîn'deki hitaba muhatap olan zatın bir cilve-i tayyunu ve teşahhusu tezahür eder. Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sima, o tayyunun cilvesi inmisat ederek Kainat nispetinde genişlenir, dağılır, gizlenir. Ancak çok büyük ve ihatalı kalbi gözlere görünür. Çünkü azamet ve kibriya perde olur. Herkesin kalbi göremez. Hem o cüzizi hayatlarda pek zahir bir surette anlaşılır ki onun saniği onu görür, bilir, dinler, istediği gibi yapar. Adeta o zihayatın masnuiyeti arkasında muktedir, muhtar, işitici. Bilici görücü bir zatın manevi bir teşahhusu bir teayyünü imana görünür. Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikar bir tarzda o manevi teşahhus, o kutsî teayyün sırrı tevhid ile imanla müşahede olunur. Çünkü o teşahhusu ehadiyetin esasları olan ilim ve kudret ve hayat ve sem ve basar gibi manaların hem numuneleri insanda var on umuneler ile onlara işaret eder. Çünkü mesela gözü veren zat hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördüğünü görür, sonra verir. Evet, senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta göze gözlüğün yakıştığını görür, sonra yapar. Hem kulağı veren zat elbette o kulağın işittiklerini işitir, sonra yapar, verir. Sayır sıfatlar buna kıyas edilsin. Hem Esmanın nakışları ve cilveleri insanda var. Onlar ile okutsi manalara şehadet eder. Hem insan zafî ile ve azî ile ve fakri ile ve cehli ile diğer bir tarzda aynedarlık edip yine zafına fakrına merhamet eden ve medet veren zatın kudretine, ilmine, iradesine ve hakiza sair evsafına şehadet eder. İşte daire-i kesretin müntehasında ve en dağınık cüz sırr-ı vahdetle binbir esma-i ilahiye, zihayat denilen küçücük mektuplarda temerküz edip, açık okunduğundan, o sani hakîm zîhayat nüshalarını çok teksir ediyor. Ve bilhassa zihayatlardan küçüklerin tayifelerini, pek çok tarzda nüshalarını teksir eder ve her tarafa neşreder. Bu birinci meyvenin hakikatına beni îsâl ve sevk eden zevki bir hissimdir. Şöyle ki, bir zaman ziyade dikkatimden ve fazla şefkatten ve acımak duygusundan, zihayat ve hususan onlardan zîşûr ve bilhassa insanlar ve bilhassa mazlumlar ve musibete giriftar olanların halleri çok ziyade dikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunuyordu. Kalben diyordum: Bu aciz ve zayıf bi'çarelerin dertlerini Âlemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlemedikleri gibi, istila edici ve sağır olan unsurlar, hadiseler dahi işitmezler, bunların bu perişan hallerine merhamet edip hususi işlerine müdahale eden yok mu diye ruhum çok derin feryat ediyordu. Hem o çok güzel memlüklerin ve çok kıymetli malların ve çok müştak ve minnettar dostların işlerine bakacak ve onlara sahabet edecek ve himayet edecek bir malikleri, bir sahipleri, bir hakiki dostları yok mu diye kalbim bütün kuvvetiyle bağırıyordu. İşte ruhumun feryadına ve kalbimin vahvelasına vafi ve kafi ve teskin edici ve kanaat verici cevap ise sırrı tevhid ile Rahman ve Rahim olan Zat-ı umumi umumî kanunların tazikatları ve hadisatın tehacumatı altında ağlayan ve sızlayan o sevimli memlüklerine kanunların fevkinde olarak ihsanatı hususiyesi ve imdadatı hassası ve doğrudan doğruya her şeye karşı rububiyyet-i hususiyesi ve her şeyin tedbirini bizzat kendisi görmesi ve her şeyin derdini bizzat dinlemesi ve her şeyin hakiki maliki sahibi hamisi olduğunu sırrı Kur'an ve nuru iman ile bildim. O hatsiz sizme yerinde nihayetsiz bir mesruriyet hissettim ve her bir zihayat öyle bir malikezülcelale mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda binler derece bir ehemmiyet bir kıymet kesbettiler çünkü madem herkes efendisinin şerefiyle ve mensup olduğu zatın makamı ile ve şöhretiyle iftihar eder bir izzet peydâ eder Elbette nuru iman ile bu mensubiyetin ve memlukiyetin inkişafı suretinde, bir karınca, bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle mağlup ettiği gibi, o mensubiyet şerefiyle dahi, gafil ve kendi kendine malik ve başıboş kendini zanneden ve ecdadiyle ve mülk Mısır ile iftihar eden ve kabir kapısında o iftiharı sönen bin firavun kadar iftihar edebilir. Ve sinek dahi Nemrud'un sekerat vaktinde, Azaba ve hicaba eden iftiharına karşı kendi mensubiyetinin şerefini ıraaya edip onunkini hiçe indirebilir. İşte inne şirke zulmün azîm ayeti şirkte hadsiz ve çok büyük bir zulüm bulunduğunu ifade ile bildirir. Şirk öyle bir cürümdür ki her bir mahlukun hakkına ve şerefine ve haysiyetine bir tecavüzdür ancak onu cehennem temizler.